Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve ssalatu vesselam aleyhe ve ba'd. Maide suresi 3, 4 ve 5. ayetler. Her ayet önemli olduğu gibi bu ayetler de önemli ve içerdiği hükümler olarak çok öncelikli dersleri ihtiva ediyor. Hatırlamanız lazım. 3. ayetten başlayalım. Hurrimet aleykumul meytetü وَدَمُ وَلَحْمُ الخنزير وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُّ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ إِلَى يَوْمٍ يُسَأَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فلا Eliyevme ekmel tu lekum dinakum ve etmemtu aleikum niyamati ve radiytu lekumul islam deena. <gülüyor> Femen turra fi mahnasatin gayra mutecanifil ismin fe innal laha gafurur rahim. Buyuruyor <gülüyor> ki Allah Teala size ölü eti kan domuz eti Allah'tan başkasına boğazlananlar boğularak ölmüş, vurularak ölmüş, yuvarlanarak ölmüş, boyun uzanıp yani süsülerek ölmüş ve yırtıcı hayvanın yediği hayvanlar siz ölmeden ona yetişip onu boğazlayıncaya kadar ölmüşse eğer murdar olduğu için onlar size haram kılınmıştır. Aynı zamanda putlara boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanızda size haram kılınmıştır. allah Teala bu ayette bundan önceki ikinci ayette bir kısım işaret eden helal kılınan yiyeceklere haram kılınanları ekleyerek meseleyi tamamlamıştır, kemale erdirmiştir. Nedir bu kemale eren mesele? Mümin kullara, Allah'a iman ettim diyen kullara biraz sonraki ayette geleceği üzere Temiz olan her şey mü'minlere helal kılınmıştır. Temiz olanlar, helal olanlar çoğunlukta olduğu için şunlar şunlar helal denmemiş de azınlıkta olan haram kılınanlar bildirilmiş, beyan edilmiş. Bu şekilde bunun dışında kalanların hepsi mü'minlere helal kılınmıştır denilmektedir. Mane olarak. Haram kılınanlar ney? Tek tek bakalım üzerinde duralım. Birincisi meyte, ölü. Yani murdar olmuş hayvan. Bu her halükarda mümin kullara haramdır. İkincisi, kan. Enam suresi 145. ayette geldiği üzere bu akıtılmış olan kandır. Kanın yenmesi, ondan istifade edilmesi haramdır. Hakeza domuzun eti. Domuzun eti de müminlere haram kılınan yiyecekler içerisindedir. Bir de Allah'tan başkası adına boğazlanan hayvanlar. Allah için Hayır boğazlanan değil. Allah'ın ismi anılarak boğazlanan değil de Allah'tan başkası bir mahluk için boğazlanan hayvanlar da yine yenilmesi haram olan kısımlandır. Burada kana bir parantez açarak ilavede bulunalım. Akıtılmış olan kan diye tefsir ettik bunu. İki tane kan var ki dalak ve karaciğer bunlar helal kılınmıştır. Dalak ve karaciğerin tamamı kandır. Ama bunlar helal kılınmıştır. Nitekim İbn-i gelen hadiste Size iki ölü ve iki kan helal kılındı buyurur Aleyhisselatü Vesselam. Nedir bunlar? İki ölü balık ve çekirgedir. İki kan ise kara ve dalaktır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ölünün haram olduğunu bildirir. Resulullah ve Vesselam buna istisna iki kısmı dahil eder. Birisi balık birisi çekirge. Yani çekirgenin ölüsü helal yapılmıştır. Deniz hayvanlarının ölüsü helal yapılmıştır. Onların canlı olarak yakalanması, işte boğazlanması gerekmez. Onlar ölü olarak da yenilebilir. Bunda bir genişlik vardır. Ha keza kanın da akıtılmış kan olduğunu söylemiştik. Akıtılmayan kan olan dalak ve karaciğer de hadisede beyan edildiği üzere helal kılınmıştır. Bukhari'de İbni Ebi Evfa radiyallahu anh şöyle demekte. Biz Nebi Aleyhisselatü Vesselam ile beraber 6 yahut 7 savaşta, gazvede bulunduk. Biz onunla beraber çekirge yiyorduk. Aleyhisselatü Vesselam'ınla beraber sahabesi çekirge yemiştir. Şu an Allah'a umduğu senalar olsun İslam ümmetinde özellikle içinde bulunduğumuz toplumda bir genişlik var. Çekirge de neymiş diye küçümseyebiliriz ama böyle kıtlığın olduğu, yiyeceğin içeceğin olduğu, sıkıntılı olduğu, musibetlerin, afetlerin yoğun olduğu bir bölge düşünün. Orada çekirgeye ihtiyaç duyulursa yenilebilir mi? Evet. evet. Yenilebilir. Ölüsü de yenilebilir. Canlısı da diri olarak da yenilebilir. Ayetin devamında meyte dediğimiz murdar hayvanların teferruatı geliyor. Hiçbir şüpheye meydan bırakmak için Allah Azze ve Celle bunu açıklıyor. Boğularak bu ölenler. Havasızlıktan boğulanlar veya sudan dolayı boğulanlar. Boğularak ölenler haram kılınmıştır. Hakeza bir darbeyle vurularak öldürülenler haram kılınmıştır. Sırtına, göğsüne, kafasına vurulmakla, yani kesilmeksizin vurulmakla öldürülenler, öldürülenler haram kılınmıştır. Yüksek bir yerden yuvarlanarak ölenler haram kılınmıştır. İki hayvanın dövüşmeleri, vuruşmaları gibi birbirlerinin süsmeleri, boynuzlamaları sebebiyle ölürse o hayvanda gene haram kılınmıştır. Bir de yırtıcı hayvan başka bir hayvanı avlamış, onu yemiş, o hayvanda av hayvanlarından birisi ise, bu da canı çıktığı sürece Müslümanlar, müminlerin yiyemeyeceği kısımlandır. Ama bunlardan, bunların içerisinden ölmeden önce yetişip boğazladıklarınız hariçler Allah-u Teala. Düşünün şimdi, sürümüze yüksek bir yerden koyun düşmüş, ayetin içeriğine girmiş, Can. debeleniyor. Canı çıkmak üzere. İşte bu durumda o canı çıkmadan yani vücuduna bir kıpırtı, bir can alameti taşıdığı sürece boğazı boğazlandı mı o hayvan helaldir. Hakeza süsülmekten dolayı, Hakeza bir darbeyle yere yatmış, etkisi hale getirilmiş ama canlı. Bu ve buna benzer şekilde, yukarıdaki ayette bildirildiği üzere boğulmuş, havasızlıktan boğulmuş, ölmek üzere ama yetiştik boğazladık. Bu hayvanlar yenilebilir. Bunda genişlik var. Ama canı çıkıncaya kadar yetişemediysek o artık murdardır, yenmez. Yenme. Bunların haricinde vahşi hayvana denk geldik. Kurda, aslana, parsa, çiğana neyse rast geldik. Bir hayvanı yakalamış yiyor. Bir parçasından tutmuş. Bacağından, budundan, sırtından neyse. O hayvanı uzaklaştırıp da hala canlıysa boğazını boğazlamakla o hayvandan geri kalan artıkları müminler yiyebilir. Ama canı çıkmışsa İsterse bir lokma almış olsun, isterse bir lokma kalmış olsun orada, ondan bir lokmacık dahi mümkünler yiyemez. Boğazlanınca yakar. ondan yenilmez. Boğazlanırsa o hayvanlar ne kadar parça kalırsa kalsın o yenilebilir, onda da bir genişlik var. Putlara, yani dikili putlara boğazlananlar asla ve katla yenmez. Allah'tan başka putları adamlar, putlar için kesilenler eti yenmeyecek, kesinlikle yenmeyecek hayvanlardır ki bunlar boğazlansa kurban olan, Kesilse bile yenmeyecek kısımdır. Bir de fal oklarıyla kısmet aramanız da size haram kılındır Allah-u Teala. Fal okları nedir? Cahiliyedeki meşhur uygulamalardan birisidir. İnsanlar Allah Azze ve Celle'nin gücüne, kudretine dair bilgi sahibi olmadıklar için atalarından, dedelerinden kendilerine ulaşan kısmet arama iyi mi, kötü mü, uygun mu, değil mi üç tane Ok edinirler. Bu oklardan birisi üzerine olumlu manasında bir cevap yazarlar. Bir tanesini olumsuz manada bir cevap yazarlar. Bir tanesini boş bırakırlardı. Ve bunu niyetlendikleri iş için çekerler. Hangisi çıkarsa o niyetlendikleri işe hareket ederlerdi bu cevaba göre. Örnek adamın birisi ticaret atılacak. Bir mal almaya kastedecek veya bir yolculuğa çıkacak. Herhangi bir karar aşamasında. Normalde insan bunun istihare-i şeriat yapmıştır. İşte bu cahillerde ne yaparlardı? Okçu. Fal okları çekerlerdi. Fal oklarının birisinde olumlu birisinde olumsuz cevap vardı. Birisinde de boştu. Olumlu cevap çıkarsa niyetlendikleri işi hayırlı görürler kendileri için. Onu yerine getirirlerdi. Olumsuz çıkarsa Allah benim bunu yapmamı istemiyor diye düşünürler. <gülüyor> o işi terk ederlerdi. Boş çıktıkça da dolu çıkınca kadar tekrar çekmeye devam ederlerdi. Hmm. İşte bu şekilde... Faloklar kısmet arama yani iyi mi kötü mü yapayım mı yapmayayım mı ve sorusunun cevabını arama hususuna Allah haram kılmıştır. Bunların hepsinin de fısk, günah, çirkin şeyler olduğunu ayetin devamında bildirmiştir. Zalikum fısk diyerek. Sonra da Allahu Teala Arap topraklarında o şirk toplumun içinden yeşeren İslam'ın genişlemesiyle, Arap topraklarında kabul görmesiyle kafirlerin ümitsizliğinden bahseder. Der ki, Kafir olanlar artık sizin dininizden ümitsizliğe kapılmışlardır. Yani sizin onların dininize girmeyeceklerinden, bir daha sizin onların dinine dönmeyeceğinizden artık ümit kesmiştir. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in işaretiyle şeytan da bu şekilde ümit kesmiştir. Sadece kandırabildiğini, kandırma hevesini yutmektedir Arap toplumu için. Bunun devamında da allah Teala bu sebeple siz onlardan korkmayın, benden korkun diye ikaz eder. Yani kafirlerden korkmayın. Kafirler artık sizin dininize dönmenizden ümidi kesmiştir. Böyle bir gayretleri yoktur. Sadece size zarar vermek için gayret ederler. Sizden saptırabildikten saptırmaya çalışırlar. Yoksa bir topluluk olarak sizin tekrar gayri İslami bir toplum olmanızdan ümit kesmişlerdir. Öyleyse siz onlardan korkmayın. Sadece benden korkun diyerek tevhidin aslı olan mevzuya tekrar işaret etmekte, vurgu yapmakta. Allah'tan başkasından, Allah'tan korkar gibi korkulmaz. Sonra da dinin tamamlandığını bildirir. Bugün size dininizi tamamladım. Kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Onu tamama erdirdim. Ve sizin için din olarak İslam'dan razı oldum. Bu kelam Allah Azze ve Celle'nin kelamı. Sizin dininizi kemale erdirdim. Artık onda bir eksiklik kalmadı. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Yani din adına siz eksiniz kalmadı. Bu da benim en büyük nimetimdir. Bunu sizin için tamamladım, tamamı erdirdim. Sizden de din olarak İslam'dan razı oldum. Her kim günaha isteyerek yönelmek sizin, isteyerek, arzulayarak günaha girmek sizin. Açlıkta zaruri kalırsa, mecburi olarak açlık içerisinde kalırsa bu durumda Allahu Teala bağışlayandır, rahmet edendir. Yani bu yukarıda bahsedilen haram kılınan şeyleri Allah Azze ve Celle zorda kalanlar için aç kalıp da ölme tehlikesi geçirenler için helal kalmıştır. Alimler ölme tehlikesi geçiren insanların bu haram kılınanlardan ne kadar yer, yani kendisini ayakta tutacak miktarda mı yer, doyuncaya kadar mı yer, yoksa mesela ertesi günkü ihtiyacını karşılayacak kadar ihtiyacından daha mı fazla yer diye ihtilaf etmişlerdir. Allah alem bu usta en uygun olanı kişinin kendisini hayatta tutunacak kadar miktar yemesi. Aşırıya gitmemesi. Haddi aşmamasıdır. Allah Azze ve Celle bizleri öyle bir hal imtihan etmesin. Tamam, tamam. Çünkü o böyle tokların tahayyül edemeyeceği, kavrayamayacağı bir haldir şüphesiz. Ama öyle bir açlığımız olursa, ihtiyacımız olursa, yiyecek, helal bir şey bulamayacaksak, bu durumda bir ölü, bir domuz eti, kan veya Allah'tan başkasının adına kesilen hayvanları Allah'ın ismi anılmaksızın kesilen hayvanları veya putlar için kesilen hayvanları sadece zaruri olarak ihtiyacımızı gedirecek miktarda yememiz bize helal kalmıştır. Hatta bu bize vaciptir, ruhsat değildir. Yani kişinin ölüm tehlikesini atlatmak için bunu yemesi mutlaka mecburidir. Bu haldeyken yemezse eğer yani ölümü tercih ederse Allah azze ve celle buna hesap sorar derler alimler. Niye? Çünkü Kendisine verilen can emanetini ihlal etmiştir. Allah Azze ve Celle ise onun içine düştüğü hali bağışlayacağını peşinden bildirerek ona ruhsat vermiştir. Can emanetine riayet etmemiz, onu muhafaza etmemiz gerekiyor. Bu sebeple öyle bir zaruret durumunda ondan yiyerek en azına açlığımızı giderecek kadar kendimizi hayatta tutacak miktarda yiyerek ayakta tutunmaya Allah Azze ve Celle ruhsat vermiştir. Bu durumda da bunu mutlaka yerine getirmemiz gereken bir vaciplerden yapmıştır din. alimlerimizin izahına göre. Şimdi yiyeceklere girdik. Hayvanlardan bir kısımda burada ayette zikredilmeyen hadislerde gelen haram kılınanlar var. Bildiğimiz kadarıyla tırnaklı hayvanlardan sadece evcil eşek eti haram kılınmıştır. Yani kişinin yük taşımak için Efendim sırtına binmek için kullandığı evcil eşekler var ya onlar. Aynı eşeklerin bir de yabanileri var. Nasıl yabani at varsa yabani eşekler de var. Aynı tip. Belki boyu ondan biraz daha büyük. Bu arkadaşlarımızın arasında zebra diye isimlendirilir değil. Zebra ayrı bir av hayvanı. Bu yabani eşeklerin etleri de helal kalınmıştır. Sadece evcil eşekler, kişinin ahırındaki, işine gücüne giderken, gelirken, yükünü taşıken kullandığı Taşlara dola kullandığı eşeklerin eti haram kılınmıştır. Onun dışında diğer tırnaklı hayvanların hepsi helal kılınmıştır. At da helal kılınmıştır, katır da helal kılınmıştır. Resulullah s.a.v. Hayver senesinde evcil eşeklerin etinin yenmesini yasaklamıştır. Bunun deliliyle Bukhara ve Müslüm'e gelen bir hadistir. Artık şunu demeye gerek yok. Eşek dışında bütün hayvanlar helal kılınmıştır. Kurbanlık kesilecek hayvanları biliyorsunuz zaten. Deve... Sığır cinsi ve koyun cinsi yani küçükbaş hayvanların hepsi helal kılınmıştır. Kümes hayvanlarının hepsi helal kılınmıştır. Kuşlardan pençesiyle av yapanlar hariç bütün kuşlar helal kılınmıştır. Pençe sahibi olanlar dışında hepsi yani doğan, atmaca. şahin, kartal, atmaca türü hayvanlar dışında hepsi helal kılınmıştır. Onun içine serçe de girer, muhabbet de girer, kanarya da girer, güvercin de girer. Yabani hayvanlardan yani bu saldırgan, ısırgan hayvanlardan ise köpek dişi olan hayvanlar var ya. Yani aslan, tilki, kaplan, köpek, kedi gibi köpek dişi olan hayvanların etleri haram kılınmıştır. Onun dışındaki tüm hayvanlar helal kılınmıştır. Kıstaslar belli. Tırnaklılardan eşek, uçan kuşlardan, sadece Pençeler. pençesiyle avlananlar bir de arazideki o hayvanlardan da köpek dişi olanlar, şu keskin dişi olanlar, diğerlerin hepsi ümmete helal kılınmıştır. Zavret bunlar da yenilebilir. Zavret halinde bunlar da yenilebilir, evet. Yani bu haram kılınanlar da yenilebilir. Sırtlan da helal değil mi? Sırtlan da av hayvanlarından olduğu için helal kılınmıştır. Haram kılınanlardan birisi de, çok azınlıkta olması sebebiyle bunu en sona sakladım. Cellale dediğimiz hayvanlardır. Yani, afedersiniz, pislik yiyerek beslenen bazı hayvanlar var. Yani böyle karakteri bozuk. Bazı hayvanlar var. Bu deveden de olabilir, sığırdan da olabilir, koyundan da olabilir, tavuktan da olabilir. Eti helal olup da pislik yiyerek beslenen hayvanların da hmm. eti helal kılınmamıştır, haram kılınmıştır. Hmm. Sahabe bunları yiyeceği zaman 3 gün bu pislik bulunmayacak şekilde onları hapseder, normal gıda ile beslenmesini sağlar ondan sonra yerde. Hmm. İbn-i Ömer radıyallahu anh'a mesela, pislik yiyen bir tavuk cinsini üç gün bir yere hapsediyor, normal gıdalarla besliyor onu, ondan sonra demek ki o artık vücudundan çıkıyor o pislikler, ondan sonra onu yiyor. Hmm. Cellelenin de üç gün hapsedilip normal yiyecek yani pisliğe ulaşamayacak derecede onun hapsedilip ondan sonra işte içindekilerini temizlemesiyle helal kılınmış oluyor. Deniz hayvanlarından haram kılınan bir şey yok, sürüngenlerden haram kılınan bir şey yok. Bizim bildiğimiz bir şey yok yani. Onlar da helal. Denizin ölü helal, suyu temizdir. Devam edelim. <gülüyor> Allahu Teala bu okuduğumuz ayetin son kısmını el yevme ekmeltu lekum dínekum Yani bugün istediğinizi tamamladım, kemale erdirdim ve ben devamındaki kısmı en son indirdiği ayet yapmıştır. Nebimiz Aleyhisselam'ın vefatından 3 ay önce Allah Azze ve Celle bunu hac gününe, veda hacında arefe günü indirmiştir. <gülüyor> ve Kur'an-ı Kerim'den en son inen ayettir. Bu ayet. Maide Suresinin 3. ayeti en son inen ayettir. Bu ayetten sonra artık vahiy kesilmiştir. Evet. Hacayı hangi ay? İçinden bulduğumuz bu. Zilhicce. Zilhicce Zil yılın son ayıdır. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam, hac dönüşünden sonra Muharrem ayından sonra Safer ayında, Safer ayının son haftasında hastalanmış, <gülüyor> Muharremden sonra Safer ayında. Ondan sonra gelen Rebiyül Evvel ayının 12. günü vefat etmiştir. Zilhiccenin dokuzunda inen bu son ayet Rebiyül Evvel ayının 12'sinde Nebimiz Aleyhisselatü Aleyhisselam'ın vefatı. Yani arada 3 ay var. Hac dönüşünde Aleyhisselatü üç 3 ay kadar ümmetin arasında kalmış sonra vefat etmiştir. Bu ayetin de son ayet olduğunu, son inen ayet olduğunu anladık. Yahudilerden birisi Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde. Diyor ki ey Ömer sizin kitabınızda bir ayet var ki bu ayeti eğer biz Yahudilerin üzerine inmiş olsaydı biz o günü bayram edinirdik. Diyor ki Ömer radıyallahu anh ben o ayetin hangi ayet olduğunu, nerede indiğini, ne zaman indiğini, ve Nebimiz Aleyhisselam o zaman nasıl bir durumda olduğunu ben iyi biliyorum. Diyor ki başka hadis kitabında, sözünün devamında, bugünler zaten bizim için bayramdır. Çünkü arefe günü, bayramın arefesidir. Bir de o gün tutulan oruçlar, bir senelik, önce bir senelik sonra iki senelik günahlarla kefalettir. O gün bir de ayrıca cuma günüdür. Ayetin indiği gün arefe günü, cuma günüdür. O gün de haftanın bayramıdır. Dolayısıyla o iki bayramın birleştiği bir gündür. Dolayısıyla biz o günü zaten bayram olarak kutluyoruz diyor. İbn Abbas radıyallahu anh'ın da buna benzer bir sözü var. Devam edelim dördüncü ayetten. Yes elûne kemâ zâ uhillelehum. Sana kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. Kul uhillelekümü tayyibatu ve mâ allemtum min el cevârihi mükellebîne tuallimûne mimma allemekumullah. Onlara de ki size her temiz şey helal kılındı. Temiz, tayyip olan her şey size helal kılındı. Haram olanlar da yukarıda gerek ayette gelen gerekse hadislerde gelen hususlardır. allah Teala burada ayetin devamında avla ilgili bir mevzuya işaret etmekte. Çünkü av özellikle geçim darlığı çeken ve av hayvanlarının bulunduğu ortamlarda bir geçim vasıtası. Gerek bugün, gerekse geçmişte mutlaka bu uygulanmıştır. Bundan sonra da uygulanacaktır. Buyuruyor ki Allahu Teala Allah'ın size öğrettiği şeylerden öğrettiğiniz av hayvanlarının da sizin için yakaladıklarından yiyin ve onun üzerine Allah'ın ismini anın. Allah'a zikredin. Av hayvanları genelde bu köpek cins olur, taze cins olur. Bir de pençeli hayvanlardan doğan şahin, atmaca gibi Hayvanlar olur. Bunlar ilmini biz bilmiyoruz. Bilenler vardır. Eğitiyorlar, öğretiyorlar. Sahipleri de av avlıyor. Av hayvanlarını yakalıyorlar, sahiplerine getiriyorlar. Bu şekilde av işiyle demişgul olan arkadaşlarımız var çevremizde. Bu hayvanların sizin için yakaladıklarından değer Allahu Teala siz de yiyin. Bunu yerken de onun üzerine Allah'ın ismini an, Allah'ı zikredin. Bir kısım dikkat edilmesi gereken hususları var av hayvanlarıyla ilgili, avlarla ilgili. Ulaşabildiğim kadarıyla onlar da size aktarayım. Av hayvanı salınırken av yap diye besmele çekerek salınır. Besmele çekilmek için salındığı zaman bu hayvanın getirdiği avdan yenilmez. Yani av hayvanı yakaladığı avı getirirken öldürmüş olsa bile, onun canlı çıkmış olsa bile o avdan yenilir. Ama av hayvanı hangisi ise tazı, köpek, işte şahin atmaca, o hayvandan yemişse Avdan yemişse hayvanın yediği o etten yenilmez. Av hayvanının özelliği buymuş. Av hayvanı yemeden getirilmiş. Yerse diyor Aleyhisselatü onu senin için yakalamamıştır. Kendisi için yakalamıştır. Hmm. Dolayısıyla siz av hayvanının yediğini Yemek. verin ona siz yemeyin. O size yemeden getirmişse canı çıkmış olsa bile o hayvanı yiyin der Aleyhisselatü Av hayvanını saldık. Onun getiremeyeceği av hayvanı olduğunu düşünelim. Geldik ki avlanan hayvanın yanında av hayvanında duruyor. Yanında başka hayvanlar da var. Başka köpekler de var. Bu durumda ne yapayım diye sorunca sahabe Resulullah Aleyhisselam o hayvandan da yemeyin siz diyor. Niye? Çünkü sen kendi hayvanın için besmele çektin ama o hayvanlar için çekmedin diyor. Yani yanındaki diğer av Değil hayvanlar mi? için sen besmele çekmedin. Dolayısıyla böyle bir durumda avlanın o av hayvandan yemeyin. Ama Mesela üç kişi beş kişi av çıktık, hepimizi birbirimizi biliyoruz iyi kötü. Hepimiz av hayvanımızı salarken besmele çektiysek ve bizim hayvanlarımız o avın başındaysa biliniyorsa yani o hayvanların da salınırken besmele çekildiği bu durumda yenilebilir, ondan mani yok. Yani mesela av hayvanı salınırken besmele, besmele çekildi mi çekilmedi mi? Aha. Çekildiyse yenidir. Çekilmediyse yenmez. Besmele çekilmesi unutulduysa i̇bn Abbas radıyallahu anh dediğine göre bu da zararı vermez. Unutmak çünkü mazerettir, özürdür. Unutmaktan kalem kaldırılmış. Evet, unutandan kalem kaldırılmıştır. Unutulursa ne yapacağız? Bu sefer biz yerken Bismillah diyeceğiz. Av hayvanını salarken besmele aynı zamanda onu yerken de biz besmele çekeceğiz. Yerken de çekeceğimiz besmele inşallah onun için yeterli olacaktır. Peki yemek yerken besmele çekmeyi unutan kişi ne yapacak? <gülüyor> Aklına geldiği zaman Bismillah fî evvelihi ve ahrih. evveline veya ve ahirinde de Bismillah diyecek. ki siz de Bismillah evvelahu ve ahirahu diye de gelir lafıza. Mesele değil. Fi evvelihi ve ahirihi veya evvelahu ve ahirahu şeklinde aklımıza geldiği zaman besmele çekeceğiz. Av hayvanı yakalandığı zaman canlıysa eğer boğazı kesilir boğazı kesilerek yenir. Ama ölmüşse kesilmesine gerek yok. Ay, hayvanı tarafından yakalanması onun kesilmesine ibarettir sallallahu aleyhi ve sellem. Ok ve benzeri aletlerle yani hep tüfekle, tabancayla olmaz. Ok ve benzeri aletlerle veya mızrak, aletlerle av yapılıyor ise eğer bu durumda av hayvanının vücuduna yara olmasına bakılır. Yani o avlanan aletin avı delmiş olmasına bakılır. Av delinmişse ondan yenilir. Delinmemişse şu ayetin yukarısı kısmına geçen çarpma, vurma şeklinde ölme kısmına girer. Bu hayvandan yenilmez. Herhangi bir darbe ile yani vurma, çarpma şeklinde öldürülen hayvanlardan ne yapılmıyordu? İstifade edemiyordu. O haram kılınlandı. Bu durumda vücudunda delik olmayan hayvanlar avlanmış bile olsa yenilmez. Taş attık. Mesela öldü. Veya bir sopa attık. Bir odun parçası attık. Veya ok var derimiz. Ok attık. Okun yanı değdi. Bu şekilde hayvana çarpıp öldüyse artık o bir av değildir. Ölmeden, kesersek. Ölmeden yetişip kesersek sorun yok. Ölmüşse, canı çıkmışsa bu av değildir. Av hayvanı suda bulunmuşsa yenmez. Normal av hayvanı. Yani gerek karada olan, gerek havada uçanlardan. Suda bulunmuş ve elde edilmişse o yenmez. Çünkü onun boğularak ölmüş olma ihtimali var. Dolayısıyla haram kısma girer. Bu deniz hayvanlarından, su hayvanlarından bahsetmiyoruz. Kara veya hava hayvanları suda bulunmuşsa bu durumda ondan istifade edilmez. O da yenilmesi haram kılınmış hayvanlardandır. Evet, besmele çekmek sadece hayvanı salarken değil, aynı zamanda av yaparken e, kullanacağımız aletler de besmele çekilerek kullanılmalı. Yani ok atarken tüfek sıkarken tabanca sıkarken resmen çekilmesi gerekir. Bu da av hayvanlarıyla ilgili şu an ulaşabildiğim e, çizilmiş sınırlar. Evet. Ayetin devamında vette <gülüyor> Allah'tan sakının, korkun. İnne Allaha seri unuhsab, çünkü Allah hesabı seri görendir. Hızlı görendir der. Bu ayetin sonunda 4. ayetin sonunda yani. 5. ayette ise El yevme uhilla lekumut tayyibat. Bugün size Temiz olanlar, eee tayyib olanlar helal kılındı. Ve ta'amul lediine utul kitabe hallun lekum ve ta'amukum hallelahum. Kitap ehli yani Hristiyan ve Yahudilerin yemekleri, taamları size helaldir ve sizin taamınız, yemeğiniz yiyeceğiniz de onlara helaldir. Önemli bir hüküm. Ehli kitabın yemeğini yiyebilir miyiz? Evet. Ehl-i kitap bizim yemeğimizi yiyebilir mi, evet. biz onlara ikram edebilir miyiz, evet. onlar biz ikram edebilir mi, evet. evet. Allah Azze ve Celle'nin bu ayetindeki taamdan kasteder, alimler icma ile boğazlanan, kesilen hayvanlardır. Yani sebze yeme, meyvesi şunu bunu değil, Yukarıda zikri geçen av hayvanları veya boğazlanmış hayvanlar kısmı var ya, evet. işte buna işarettir bu derler. İcma ile, yani buna aykırı bir görüş serdiğine alim yok. Bu şu demek. Boğazlanarak kesilen hayvanlar helalse sebze yeme, meyvesi, diğer yemekler de helaldir. Ehlik tavuğu yiyeceği bize helaldir. Biz ehlik tavık ikram edersek bu onlara helal mi? Helal. Bu da onlara helaldir. Şimdi olayı genelde ehlik tavuk yeme yenilebilir diye alırız da biz de ehli kitaba yemek vermekte imtina ederiz. Hı hı. Halbuki Allahu Teala Müslümanların yiyen onlara da helal kılmıştır. Ehli kitabın tamamı geçmiş hayır, hayır. dönemde de şu anki dönemde de tamamı kesecekleri hayvanların üzerine Allah'ın ismini anarak keserler. Hı hı. Onlar kesilecek hayvanların üzerine Allah'ın isminin anılması gerektiğini, anılmazsa bunun haram olduğunu bilirler, buna inanırlar her ne kadar inançlarında Allah Azze ve Celle ile ilgili bozukluklar varsa da hayvan kesiminde onlar bizim gibi düşünürler, bizim gibi inanıyorlar. Helal kılınma sebebi işte onların putperestler gibi, müşrikler gibi kestikleri hayvanların üzerine başka birilerine inanmıyorlar. Allah'ın ismini anıyorlar. Allah'ın isminin anılması gerektiğine inanıyorlar, bunu yapıyorlar. Ama özel olarak bildiğimiz birisi varsa, bir Hristiyan ama falancanın adına kesiyor veya Allah'ın adına anarak diye özel olarak biliyorsak o zaman sakınırız. Yoksa genel olarak El kitabın tamamı keseceği hayvan üzerine Allah'ın ismini olarak kesiyor. Bundan dolayı zaten Allah Azze ve Celle helal kılmıştır bunu. Burada genelde bir karmaşa var insanların kafasını karıştıran. i̇bn Ömer radiyallahu anh o da zaten burayı ayıramamıştır. Allah ondan razı olsun. O demiştir ki, Rabbim İsa'dır diyenden daha müşrik kim var? Halbuki Allah Azze ve Celle müşriklerin yiyeceğini Müslümanlara haram kılmıştır. Hı hı. Hanımlarını Müslümanlara haram kılmıştır. Hristiyanlar ve Yahudileri özel olarak bir sınıfa koymuştur allah Teala. Her ne kadar onlar İsa üçün üçün üsttür, üçten Allah vardır, Ayşe. haşa ve kellâ, İsa Allah'ın oğludur deselerdi, Yahudiler Zübeyir'e Allah'ın oğuldur deselerdi, bunlar bu sözleriyle şirk işlemiş olsalar, küfür etmiş olsalar da onlar neticede ehli kitaptır. Ehli i kitap hakkında genel olarak kanaatimiz onların yemeği bize, bizim yememiz onlara helaldir. Yani bir müslim mesela Budist bir Çinli'nin, Japon'un, Yemenli yemeyiz biz. Ona yemek ikram etmeyiz. Hı. Ama bir Hristiyan'ın, bir Frans, Rusya'nın, Vin'inzin veya İsrailli bir Yahudi'nin yemeğini yeriz. Bu bize helal kılınmıştır. Bununla müşriklerin yemeğini ayırt etmek lazım. Hı. Çünkü müşriklerin taptığı bir ilahları yok. Hani Allah azze ve celleyle inenler taptıkları taptığı ilahlar var da sahte ilahlara tapıyorlar. Ama ehli kitap Allah aziz tapıyor. Bu tapım ile beraber onların inançlarında kusurlu bari, var, zavval eksik var bu ayrı konu. Yani yemek hususunda biraz sonra gelecek. Onların hanımlarıyla, onların kızlarıyla evlenme hususunda Allah Azze ve cene ruhsat vermiştir. Müşriklerin öyle değil. Yani Yahudilerin ve Hristiyanların istediği şirkler onları müşrik konumuna sokup da yemeklerini haram, hanımlarını, kızlarını haram yapmaz. Burayı ayıramam. Ayetin devamında. Ve Muhsinatu min al-minati ve Muhsinatu min al-din ve ul-kitabe min kablukum. İza atey tumuhun muhsinin gayre muṣaffihine ve la muttaxzi axtan. Yani müminlerden iftetini koruyan aynı zamanda da sizden önceki kitabehinden iftetini koruyan hanımlar kendilerine ücretlerini yani mehirlerini verdiğiniz sürece aynı zamanda da onlar zinadan kendilerini koruyarak ve gizli dost tutunmayarak size helaldir. Sahabeden Hristiyan kadınlarla evlenip yuva kuran Müslümanlar var. ehl kitabın hanımlarıyla kızlarıyla evlenmek caizdir. Ama onlar Müslümanların hanımlarıyla kızlarıyla evlenemezler. Hadis de zaten bunu ihtiva etmektedir. Çünkü kadın kocasının dini üzeredir hadisi. Kadın kocasının dini üzere ise, Hristiyan veya Yahudi bir kadın, Müslüman kocasının dinine şu veya bu şarkıda uyacaktır. Ama Müslüman bir kadın, Hristiyan veya Yahudi birisiyle evlenirse, bu haram kılınmıştır, mutlaka o onun yoluna uyacaktır. Onların yemeği bize helal, bizim yememiz onlara helal. Onların kızları bize helal, bizim kızlarımız onlara haram. haram. Resulullah Sellem nasıl zehirlenmişti? Bir Yahudi kadının pişirdiği, hediye ettiği koyunla zehirlenmedi mi? Yahudilerin Üzehir Allah'ın oldur dediklerini bilmiyor mu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Biliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden de Ehli Kitab'ın yemeğine ters göze bakan olmamıştır. Aysalü'lsalam'a zehirlenmesinin nitekim, Yahudi bir kadının Aysalü'lsalam'a hediye ettiği zehirli koyunun kolundan olmuştur. Aysalü'lsalam koyunun kolunu çok severmiş, o da bunu bildiği için zehirliyor Aysalü'lsalam'a gönderiyor. O ısırıyor, o anda koyunun eti zehirli olduğunu haber veriyor kendisine Aleyhisselatü Vesselam'a. Onun mucizesi olarak evet. haber veriyor. Dişini etten söküyor ama zehir onu işliyor. Nitekim bundan dolayı vefat etti diyenler var. Aleyhisselatü Vesselam çünkü bundan şikayet ediyor. Evet. Hayver'deki o etin acısını hala e, damarlarına dolaşıyor. Damarlarına. Manasında şikayet ediyor. Şehit olarak. Bazıları Aleyhisselatü Vesselam bu olaydan dolayı şehittir diyorlar. Allah bilir tabii o olayda bir de sahabe vefat ediyor zaten zehirlenerek. Bişir isimli sahabe evet. vefat ediyor. O kadın da zaten o sahabeye kısalsan öldürülüyor. Evet. Aleyhisselatü Vesselam onu yakalıyor, duruyor Şimdi niye buna kastettin diyor. O da sen eğer Allah'ın Resulü zaten bunu bilecektin. Yok Allah'ın Resulü değilsen bu fitne ortadan kalsın diye. Aleyhisselatü Vesselam kadını salıyor. tam göndereyim onu diyor. Bişir isimli sahabe de aynı sofrada oturan sahabe de Birkaç yıl sonra, herhalde üç, dört yıl sonra vefat ediyor, ondan dolayı öldürülüyor o kadın. Yalnız kadınların, gerek Müslüman olsun, gerek ehli kitap olsun, bu kadınların e, takvalı Müslümanlara helal olmasının şartı nedir? Zinadan uzak durması ve gizli dost edinmemesidir. Bir de önemli bir şart var ki, nikahın yani rukunlarından birisidir bu. E, evlenecek kadına mehir verilecek. Ayette ücretleri diye gelir. Bu mehir de isimlendirilmiştir. Kadına mihri verilecek, bu şartla e, o kadınla gerek Müslüman olsun, gerek ehl-i kitab olsun evlenilebilir. Mihir hangi Ar dinden yani. olursa olsun şart tabii, değil. Tabii, yani. şart. Nikahın müslüman rukunlarından yani birisi. Müslüman. Rukun ne demekti? Kendisi olmazsa onunla alakası olan hükmün şart. Şey. Yani nikah olması için mihir olacak. Nikah olması için velinin rızası olacak. Nikah olması için şahit olacak iki tane. Nikah olması için kabul ve icap olacak. Yani hem erkek hem de kız bunu kabul edecek. Ayetin son kısmı ve meye bil imani fakat habita ameluhu ve huwa fil ahireti minal khasirin. Her kim imanı inkar ederse muhakkak onun ameli batıl geçersiz olmuştur ve o ahirette aynı zamanda hüsrana düşenlerden olacaktır. Evet Allah Azze ve celal-i vezleri müminlerden müstağfardan yapsın. Amin. Amellerimizi yarasına karşılık versin. Sübhanallah ve bihamdih. Allahü ekber